erşimizde namazı tembelliğinden dolayı terk eden, inandığı halde tembelliğinden dolayı terk eden ve bu hususa tövbe edip vazgeçmek ısrar edenin dinden çıkacağını, mürtet olacağını ve öldürüleceğini zikreden mezhep alimlerinin delillerini zikretmiştik. Şimdi ise bir insan madem ki namazın farziyetine inanıyor, madem ki inkar emaresi gözükmüyor, sırf gevşek veya tembelliğinden dolayı namazı terk ediyor, kılmıyor ise bu günahkardır, kafir değildir diyen diğer üç mezhebin delillerini yani İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, i̇mam Ebu Hanife'nin delilleri neler? Hadislerin girişinde şunu söyleyelim ki Direk deliller yerine en direk deliller zikrediliyor Bir iki tane değil aşağı yukarı on kadar hadis bir de ayeti kerime zikrediyorlar Görelim delillerini Ayeti kerime Nisa suresinin 40 ve 116. ayetinde tekrar eden meşhur şirkle ilgili ayeti kerime Yüce Mevla buyuruyor ki: İnne Allah la ve yaghfiru ma Allah kendisine ortak koşanı affetmez. Bunun dışındakilerinden dilediğinden dilediği kadar affeder. Şirkin dışındakilerinden Bu görüşte olanlar diyorlar ki namazı terk etmek şirk değildir. Binanali Allah'ın affına veya affetmemesi iradesine bırakılmıştır. Dilerse affeder, dilerse günahı kadar azap eder. Vakıa diğer görüşte olanlar bunu şirk kabul ettiklerinden bu ayeti kerimeyi buna dair delil gösterme onlarca kabul edilmez. Hadisi şeriflere geçiyoruz. Utvan bin Malik el Ensari o Bedir'e katılan sahabilerden biri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim Allah'ın rızasını tam kast ederek yani içinden gelerek la ilahe illallah derse Allah onu cehennem ateşine haram kılar. Yani bu adam ne yaparsa yapsın cehennemde yanmayacak mı? Ebedi kalmaz manası. Diğer hadislerden çıkarıyoruz. Madem ki la ilahe illallahı rızaen lillah için söylemiş ise bu adam cehenneme yanması haramdır. Ebedi kalmaz. Binalenik burada namaz söylenilmiyor. Namazı kılmazsa böyledir diye bir istisna getirmemiş. Hadis Buhari'de geçiyor. Salat 46, Teheccüd, Bab 46, Rıkak, Bab 6, Buhari'nin bölümleri. İkinci hadiste Ebu Zerr-ül Gıfari'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Kim La ilahe illallah der, sonra La ilahe illallah üzerine ölecek, olursa, ölü, ölecek olur ise mutlaka cennete girer. Ebu Zer diyor ki, dedim ki zina etse, hırsızlık etse dahi mi? Resullah buyurdu ki, zina etse, hırsızlık etse dahi. Üç kere bunu sordum, aynı şeyi söyledi. Sonunda buyurdu ki, Ebu Zer'in burnu yere sürünse dahi bu iş böyledir. Yani ne inat mı diyorsun Allah birini cennete koyacak, sen de koymamak istiyorsun. Hadis Buhari'de geçiyor Libas 24, Müslim'de geçiyor İman 154, rakam 94, Müsned-i Mahmud Cilt 6, sayfa 442, bu Müsned-i Mahmud'den Ebu Derda'dan geliyor hadisi Şerif. Burada Zina etse dahi hırsızlık etse dahi madem ki la ilahe illallah temizse eninde sonunda mutlaka cennete girecek demiş. Namaz kılmazsa böyledir diye bir işaret yok. Bu da gösteriyor ki kafir olmaz diyorlar. Dördüncü hadis Ubade bin Esamitten es geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim la ilahe illallah diye şehadet getirir Onun tek ilah olduğunu ortağı olmadığını söyler Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu söyler İsa'nın Allah'ın kulu ve Meryem'e ilettiği ol sözü Allah'ın bir sırrı olduğuna inanır Cennetin hak Cehennemin hak olduğuna inanırsa ne amel işlemişse de işlesin Allah onu cennete koyar. Bizi en ilgilendiren aleme kene minel amel. Ne ameli ameli varsa eninde sonunda bu cennete girer diyor. Bukhari, Enbiya 47'de geçiyor hadisi şerif. Yine Übade bin es samit diyor ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Allah onun vücudunun narın yakmasını yasaklar. Yani bu adam ebedi cehennemde kalmaz. Müslim iman hadis no 28. Übade bin Samit diyor ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Altıncı delil. Beş vakit namazı Allah kullarına farz kılmıştır. Kim onları tamamıyla yapar, onlardan bir şey eksik etmezse ve onların herhangi bir namazın şartlarından birinde taviz vermezse, Allah katında bunun cennete koyulacağına dair bir ahdi olur. Yani Allah ahdetmiştir ki bu beş vakit namazı tamamen yerine getiriyorsan ben seni cennete koyacağım. Kim de bu namazı beş vakit namazı kılmazsa artık bunun Allah katında bir sözü bir ahdi yoktur. Allah dilerse bunu azap eder Dilerse cennetine koyar Bizi ilgilendiren bölüm bu son bölüm Namazı kılmadığı halde Ya Rab koy beni cennete Ne yaptın da ne yüze geldin Söz mü almıştım benden Hayır Ne olacak Diyor ki Resulullah dilerse onu azap eder Dilerse cennetine koyar Eğer namaz kılmama Kişiyi kafir etmiş olsaydı Böylece dilerse böyle dilerse böyle olmazdı cehenneme gitmesi icap ederdi. Aslında en bu konuyla ilgili vurgulayıcı delilleri bu bölüm. Hadis Ebu Davud'da geçiyor 1420. Nesey'de geçiyor numaralarını veriyorum 462. İbn-i Mace'de geçiyor. 1401 Darimi de geçiyor 258. Muatta imamı Malik Malik'te geçiyor Salatül 14. Müsned-i Muhammed cilt 4 sayfa 244. Cilt 5 sayfa 315, 316, 322'de geçiyor. Yani Kutub-ı Sit'den Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn Mace'de ayrıca Tarim'inin Sünen'inde Meşhur İmam, i̇mam Malik'in muvatta hadis kitabında yine i̇mam Ahmed bin Hanbe'nin en meşhur hadisi olan hadis kitabı olan Müsned i̇mam Ahmet'te geçiyor. Bu Ubade bin Samit'ten gelen son hadis. Yedinci delil. Osman bin Affan dedi ki bizim meşhur üçüncü halife Osman bin Affan radıyallahu anh'u. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kim? Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölecek olursa cennete girer. Burada dikkatimizi çekerek bilme diyor. Eninde sonunda cennete girer diyor. Namaz kılmasa da madem la ilahe illallah'ı biliyorsa demek ki kafir olmuyor. Müslim iman hadis numarası 26. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben şehadet getirim ki Resulullah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın peygamberiyim. Kim Allah'tan başka ilah olmadı, benim de Allah'ın peygamberi olduğumla Allah'ın huzuruna çıkar ve bu kelimeyi tevhidde şüphe şüphe etmezse bundan cehennem cennet perdelenmez. Yani kelime-i tevhidi getiren eninde sonunda cennete girer. Cennet bundan perdelenip uzaklaştırılmaz. Müslim'le geçiyor hadis numarası 27. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bir kişi la ilahe illallah der, kalbinde hayırdan arpa ağırlığı kadar bulunursa kalbindeki işlediği hayır arpa ağırlığı kadar olursa bu kişi cehennem ateşinden sonra çıkarılır. Yani cezasını çektikten sonra cehennemden çıkar madem ki kalbinde arpa ağırlığı kadar hayır var. Kim la ilahe illallah der kalbinde buğday tanesi kadar hayır bulunacak olursa yine bu da cehennemden çıkarılır. Kim de la ilahe illallah der, kalbinde zerre kadar hayır bulunacak olursa, bu da sonunda mutlaka cehennemden çıkarılır. Hadis Buhari Tevhid'de geçiyor, 19, Müslim imanda geçiyor, 193. Yine Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Herhangi bir kul la ilahe illallah, Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diye şahadet getireceği olursa Allah onun vücudunu cehenneme cehennemi yakmasını haram kılar. Yani bedi kalmaz orada. Bu delilleri zikrettikten sonra İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde olan mezhebinin en büyük kitaplarını yazan İbn Kudame diyor ki: ben de bu görüşü yani Muhammed'den iki görüş geliyordu. Biri ağırlıklı olan kafir olur, diğer olmaz ya. Ben de bu olmaz görüşünü tercih ediyorum. Çünkü hiçbir asırda günümüze kadar namaz kılmayana İslami muamele yapılmaz diye bir şey gelmedi. Yani öldürülse de yıkanıyor, cenazesi kılınıyor, Müslümanların kabrine defnediliyor, mirası paylaştırılıyor kendisiyle hanımının arası ayrılmıyor halbuki diyor bizim bu zamanımızda o kadar namazı terk edenler var ki bunlar kafir olsaydı derhal bu şeyler uygulanırdı diyor İbni Kudana Sümanlar bu görüş kime aitti? Üç mezhep alimine göre aitti ve diyordular ki kafir olmaz. Fakat cezası bakımından ihtilaf ediyorlardı. Kimileri diyorlardı ki bu her ne kadar kafir olmasa da kellesi alınır, boşuna beslenmez ki İmam-ı Malik, İmam-ı bu görüşte ve onlarla beraber olanlar. Kimileri de diyorlardı ki hapsedilir, sopa atılır ta ki namaz kılmasına kadar namaz kılmadıkça serbest bırakılmaz yani i̇bn Şihab, Şihab Ezzühri ve Ebu Hanife de bu görüşte idiler şimdi bunların delillerini görmeye çalışalım diyorlar ki bunlardan bu Şafir olmaz ama öldürülme cezasına çaptırılır diyenler İmam-ı Şafi'yi ve İmam-ı Malik'in delilleri. Birinci delilleri diyorlar ki Allahu Teala Tevbe suresinin 5. ayette buyuruyorlar ki Haram ayları çıktıktan sonra müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın. Onları çepeçevre kuşatın. Her gözetlenecek yerden onları gözetleyin. Ama tevbe ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse işte o sıra onların yolunu serbest bırak. Ayeti kerime tevbe ederlerse demiş. Yani şirkten vazgeçip Müslüman olduklarını belirtirlerse bununla yetinmemiş Namazlarını kılıp zekatlarını da verirlerse o sıra serbest bırakın. Eğer bir insan namaz kılmıyorsa, zekat vermiyorsa ki Hazreti Ebubekir de zekat vermeyenlere karşı savaşmıştı zaten. Bu adam öldürülmelidir bu ayeti kelimenin gereği. Her ne kadar Müslüman olsa da namaz kılmıyor, diretiyor. Ayet bunu ifade ediyor diyorlar. Çünkü ayet bırakmayın diyor yukarıdaki muameleleri yapın demek istiyor diğer bir hadisi şerif ise diyorlar ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben insanlarla la ilahe illallah muhammedur resulullah demelerine kadar savaşmakla emroldum eğer bunu söylerlerse bir de Bizim kıldığımız namaz gibi namaz kılarlarsa, bizim kıblemize yönelirlerse, bizim kestiğimiz gibi hayvanları besme ile keserlerse, işte o zaman onların kanları ve malları bize haram olur. Sadece kelime-i şahadetin hakkı gereği durumu hariç hesapları Allah'a aittir. Ee, bu hadisi şerif. Enes bin Malik'ten Abdullah İbni Ömer'den Ebu Hüreyre'den Cabir bin Abdullah'dan Evs bin evsten rivayet ediliyor hadisin çeşitli rivayetlerini okumamak istiyorum çünkü kısaltmak istiyorum bizde teksilimizde mevcut inşallah elinize geçtiğinde bunu görmüş olacaksınız madem ki burada sahih kaynaklarda beş kadar sahabiden gelen bir şey var o da şu la ilahe illallah demesi yetmiyor bizim kıldığımız namaz gibi namaz kılacak bizim kıblemize yönelecek ki onlarla savaşmayayım demek ki namaz kılmayan öldürülecektir savaşılmasının manası budur bu hadiste gösteriyor ki bir insan Tembelliğinde namaz kılmaz ise ve efendim kafir demeyiz ama yaşatmayız. Burada dikkatinizi çekeyim mezhepler arası farklılık var. Kaç namaz terk etmeli ki kellesi alınsın? Bazileri diyorlar ki bir vakit dahi yeter. Gel kıl dedik hayır kılmıyorum bak seni öldürürüm kılmıyorum lan diye direttiyse yeter. Bazıları diyorlar en az 3 vakit olmalı. Ola ki cem etmişdir. Yani diyor ki bekletiyorum öğlenliği için diyeceğim edeceğim. Akşam da oldu işi bittiktir cemmem yok belli ki bu tariki namaz. Bazıları diyorlar ki 3 gün en az bu tehdit edilir. Ondan sonra kellesi alınır. Detaylara fazla girmiyorum ama hepsi de sonunda bunun kellesini alıyorlar. Kılacağım, kılacağım diyor ama kılmıyor. Oh yetmiyor. Pratiği istiyorlar. Bir de diyorlar ki bu görüşte olanlar namaz, daha önce de zikretmiştim, İslam'ın rükünlerinden biridir. Bunun yerine ne insanın, bir başka insanın gelip bunu yapması ne de bir mal vererek düşürmesi söz konusudur. Binaenaleyh madem ki bir adam namaz kılmıyor ise bunu yaşatmamak lazım diyorlar diğer üçüncü görüşte olanların delili yani İbni Şahab ve İmamı e, Ebu Hanife'nin namaz kılan kafir olmaz aynı zamanda kellesi de alınmaz fakat hapsedilir ta ki tevbe edip namaz kılmaya dönünceye kadar diyenler hangi delili hadisleri, e, delilleri söylüyorlar. Diyorlar ki, Abdullah İbni Mesud buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir Müslümanın kanı, La ilahe illallah diyen bir Müslümanın kanı tekrar ediyorum, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın kanı helal olmaz, ancak şu üç şeyden birini işlerse helal olur. Birini öldürmüşse, öldürülür, evlendikten sonra zina etmişse, öldürülür, dinden çıkar, Müslüman topluluğu terk eder. Cemaatten öte Müslüman topluluğu terk edip gidip tarul harba sığınıyor, kafirlere sığınıyor. Böyle bir insan öldürülür. Hadis Buhari diyet bab 6 Müslim'de hadis numarası 1776 Bu Davut'ta 4352 Tirmizi'de 1402 Aynı hadis e, Hazreti Ayşe'den Osman bin Affan'dan Abdullah bin Abbas'tan geldiği ve sahih olduğunu söylüyor Nese'yi de geçiyor 4021 İbni Mace'de geçiyor 2524 de geçiyor Siyer bab 11 Müsnedim Ahmet cilt 1 sayfa 382 428 465 cilt 6 sayfa 181'de geçiyor. Bakınız diyor bir müslümanın kanı bu üç şeyden biriyle helal olacağı söylenmiş. Bu adama kafir diyor musunuz sizler arkadaşlar? Hayır. Sadece bir zat söyledi ya. İmam Şafii, İmam Malik Demiyoruz. Ya ne diyorsunuz? Hisyankar. Müslüman yani. Müslümansa Müslüman üç şeyden birinden katledilir. Açık ve net. Helal olmaz. Ancak bu üçünden helal olur. Çana çan, Evlendikten sonra zina etme. Dinden çıkıp cemaati terk etme. Binden çıktığını kabul etmediğinize göre bunu ne gerekçeyle öldürüyorsunuz? Diyor. Kanı helal olmaz. gene ya ne yapalım? Hapsetelim. Sopa atalım. Bu hadisin de çeşitli rivayetlerini okumuyorum. Abdullah İbn Mesud'dan gelen rivayetin kaynaklarını verdim. Hazreti Ayşe'den gelen kaynaklar Ebu Davud, Nesai, Müsned-i Muhammed, Ebu Umam ve bin Sehl bin Abdullah bin Amir Hazreti Osman'dan rivayet ediyorlar. Hazreti Osman'da geçen rivayet Nesai, İbn Mace' Müsned-i Muhammed'de geçiyor. E, ayrıca Talha bin Ubeydullah'dan geliyor aşere beşereden. o da Müsned-i Ahmet'te geçiyor bu hadislerden bu sahabelerden gelen bu hadisten dolayı öldürülmez ikinci delilleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emroldum olundum eğer la ilahe illallah derseler kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Kelime-i şahadetin hakkı gereği durum hariç. Madem ki bu la ilahe illallah demiş, mümin kabul ediyoruz. Bunun kanı ve malı haramdır. Bu öldürülemez. Hadis Buhari Müslim'de geçiyor. Makya karşı taraf bu hadisin başka rivayetlerini söylediler. Sadece la ilahe illallah değil, namaz da kılarsa, zekat da verirse şeklindeydi. Fakat bu rivayeti diğerlerinden daha kuvvetli olduğundan bunlar bunu ileri sürüyorlar. Aklı delil ileri sürüyorlar. Diyorlar ki namaz dinin şeylerinden Esas parçalarından yani kalple iman, dille tasdik, amel dediğimizde ameli biz şeyden saymadık, imanın parçalarından saymadık tam anlamıyla. Dedik ki amel yapmasa dahi Müslüman olur, bir kalple tasdik gibi değil dedik. Dediği üç mezhep sahibi, Muhammed'e göre namaz da gerekiyor tabi. Madem ki bu imanın parçalarından değilse esaslı parçalarından namazı terk etme. Niye kafir ki? Namazda hacca benzer bir adam haccı terk etse şimdi öldürecek misiniz? O da bir ibadet. Karşı taraf diyor ki haccı terk etse belki gideceğim gideceğim diye savsaklayabilir. Sonunda da aniden ölmüş olabilir. Namaz ona benzemiyor. Vakti geçti mi bitiyor. Diğer bir aklı delil diyorlar ki siz namazı kılmayanı öldürürüz derken niye öldürüyorsunuz? Namazı terk ettiğinden dolayı. Bu Müslüman mı gavur mu Müslüman? Peki öldürürseniz namazı kıldırmış mı olacaksınız? Kökünden mi terk ettirmiş olacaksınız? Bir de hiç kılamayacak adam Müslüman iken. Böyle bir ceza olmaz. Bari bırakalım belki ilerisinde bir durum olur da namazını kılar. İşte bırakalım derken serbeste bırakmıyorlar. Hatta katıksız hapsediyorlar. Yani somunla yetiniyor yani. Ve sopa atılıyor her namaz vaktinde. Zorluyoruz. Belki adam Müslümansa bir vakit daha kılabilir. Siz kellesini alıp adama namaz kıldırmıyorsunuz. İyi aferin. Onlar öyle demiyor bunu ben söylüyorum. Alimler birbirlerine öyle demezler yani. <gülüyor> bir de diyorlar ki aklı delil olarak yine asıl olan insanların kanının helal olması değil midir? Evet. Açık bir masa olursa yani Resulullah'tan sağlam bir hadis gelseydi namaz kılmayanı öldürün o kafir olur müşrik olur rivayetleri var ama öldürün diye bir şey var mı? Cezalar ağır olduğundan dolayı açık veya en azından Dolaylı yolla binas olması lazımdır. Binaenaleyh namaz kılmayan öldürülmez. Özetleyelim. Demek ki iman ve küfürle ile ilgili meselelerden biri de namaz. Namaz kılmayanın inandığı halde farziyetine kılmayanın, tembelliğinden dolayı kılmayanın kafir olduğunu söyleyen alimler var. Buna göre Müslümanlar bu hususta hassas olmalar lazım. Bizim alacağımız öğüt bu. Namaz üzerine ne kadar durulmuş? Yani çoluk çocuğumuzla, ailemizde, çevremizdeki insanlara dilimizin erdiği kadar bunu tebliğ edelim. Allah yardımcımız olsun diyor ve burada noktalıyorum.